Uzaklardan, Avustralya'dan sizlere sevgi ve e, hasret dolu selamlarımı sunarım. Sevgili Akra e, dinleyenleri, e, Allah'ın rahmeti, bereketi, selamı, ihsanı, ikramı üzerinize olsun. Ramazan geliyor, e, Ramazanınız mübarek olsun. Allah bu 11 ayın sultanını cümle ümmeti Muhammed, e, alemi İslam için hayırlı bu güzel ayın bereketinden istifade etmeyi cümlenize, cümle Müslüman kardeşlerimize nasip eylesin. Mutlu ve hayırlı ve uğurlu bir Ramazan olsun. Aziz ve Muhterem dinleyicilerim, Ramazan İslam alimi için, Müslümanlar için çok önemli bir aydır. Allah-u Teala Hazretleri, Kur'an-ı Kerim'inde emrediyor bize Ramazan orucunu. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhellezine amenu ey iman eden kullarım diyerek kutibe aleykumus kema kutibe alellezine min qablikum la'alekum sizin boynunuza yazıldı farz olarak bir mecburiyet olarak oruç ibadeti sizden önceki ümmetlere farz olduğu gibi size de farz kılındı haki, takva ehli insanlar olasınız diye tarzında emrediliyor Ramazan orucu ve Ramazan ayı boyunca Müslümanların, sıhhatli olanlarının, durumu müsait olanların, seyahatte olmayanların, hasta olanların, yaşlı olmayanların hepsinin sıhhatli olanlarının bu orucu tutması boyunlarına borç. Allah'ın büyük emri dinimizin direklerinden, çok önemli ibadetlerinden biri, insanoğlu içinde son derece Önemli bir ibadet, oruç ibadeti ve insan oğlunun nefsinin, kendisinin, egosunun, iradetinin eğitimi için çok muazzam bir ibadet. Bir ay boyunca devam eden bir nefis terbiyesi, irade eğitimi, bir tasavvufi çalışma, tasavvufun dinimizin direyip olduğunu gösteren bir ibadettir oruç ibadeti bu ibadetle Allah'ın bize mekbul kıldığı, helal kılmış olduğu bir takım şeyleri kendi kendimize yapmama egzersizi yapıyoruz su Allah'ın helal bir maddesi ve bizim hayatımızın direği çok önemli onu içmemiz lazım ve Allah buna müsaade etmiş ama oruçlu olduğumuz zaman ne kadar susasak o, su içmiyoruz. Yemek yemek bizim e, yaşamamız için gerekli bir çalışma, helal bir gıda ile doymamız lazım ki ibadet yapabilelim, çeşitli faaliyetlerimizi devam ettirebilelim. E, ama onu da yapmıyoruz. Evlilik insanoğlu için çok önemli e, neslin bekası için Allahü Teala Hazretlerinin bizlere gül gibi çocuklar vermesi için Allah'ın e, emri olan bir e, İlk nikahlanmak, evlenmek, çoluk çocuk sahibi olmak ama oruçta bu faaliyetler de e, engelleniyor. Yani insanın içinin, nefsinin, kendisinin çok şiddetle arzu ettiği bir takım şeyleri Allahu Teala Hazretleri Ey benim sevgili kullarım, hadi bakalım bir müddet benim hatırım için bunları yapmamayı deneyin diye bize onlara karşı kendimizi tutmayı, istesek bile canımız istese bile yapmamayı ee, emrediyor ve biz de bu egzersizi bir ay boyunca yapıyoruz niç takva ehli olalım diye takva sözünü bilirsiniz takva ehli bir müslüman deyince saygı duyarsınız öyle bir müslümana demek ki çok ihlaslı bir kimseymiş demek ki Allah'tan korkan bir kimseymiş demek ki hiçbir işin yanlış yapmamaya çalışıyormuş Efendim, haram yemiyormuş efendim ibadetlerine düşkünmüş diye düşünürsünüz takva ehli olmak çok güzel bir şey işte oruç insana takva ehli bir Müslüman yapıyor neden çünkü insan oğlunun yapısında olan nefsi insana arzularını kamçılar arzularını temsil ediyor nefsi zaten çeşitli arzular uyandırır işte birçok şeyleri yaptırmak ister ve birçok insan da nefsin arzularını yerine getiriyor hatta Nefsin arzularını yerine getirmek için bütün faaliyetlerini sürdürüyor. Parayı onun için kazanıyor ve parayı nefsin arzularını yerine getirmek için harcıyor. Harman savurur gibi harcıyor bir yılbaşı gecesinde, Efendim bir gazinoda, bir pavyonda. Nasıl paralar harcıyor? Nefsi için, keyfi için yani, zevki sefası için yapıyor bunları. Ama işte nefsin bu arzuları yani hevai nef dediğimiz... Nesin bu? Bitmez, tükenmez. Efendim, tatsız, tuzsuz, zararlı, muzul, ısrarlı arzuları insanları çeşitli günahlara da sürüklüyor. Haramlara sürüklüyor, hırsızlık yaptırıyor. Efendim, başkalarını kandırtıyor, Namuslara efendim lekeler, gölgeler düşürtebiliyor. İnsanlara içki içirtiyor, kumar oynatıyor. Heyecan duyuyorum diye çeşitli efendim gayrimeşru eğlencelere saptırıyor bu nefse dur demek lazım. Bu nefsi ıslah etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de allah ve Teala Hazretleri buyuruyor ki, Kad eflaha men kim nefsini ıslah ederse o felah bulmuş demektir. O kurtulacaktır. O dünyada da başı dinç bir insan olacaktır. Başı dik bir insan olacaktır. Ahirette de sevap alacak, mükafat alacak, cennete girecektir, felah bulacaktır. Nefsinin etiri olan, arzularının peşinde sürüklenen Haram, helal demeden, yasak, meşru, gayrimeşru meşru ayırımı yapmadan keyfince ömür sürenler de günahlara daldığı için hem dünyası perişan olacaktır, aile yuvası perişan olacaktır, işi perişan olacaktır, tahsil görüyorsa tahsiri yarım kalabilir efendim ve e, ahirette de günahları işlediği için cezasını çekecektir. Feraketlere uğrayacaktır, hüsrana uğrayacaktır diyor Kur'an-ı Kerim. Bunu bildiriyor. O halde insanoğlunun iç terbiyesi, irade terbiyesi, kendi kendini kontrol eden bir insan olması lazım. Zaten dinimizin ana gayelerinden birisi bu. Hepimiz kamil insan olacağız. Olgun bir Müslüman olacağız. Kamil, yetişmiş, bilge, hakim, ne yaptığını bilen, ne söylediğini bilen, sabırlı, çükürlü, düşüne taşına iş yapan ve doğru iş yapan insanlar olmalıyız. İşte bu gayeyi insana bir eğitim ile e, ulaştırmak mümkün, getirmek mümkün. Bu gayeyi takip getirmek için bu neslin terbiye edilmesi lazım. Allahu Teala Hazretleri nefsinizi terbiye edin dediği gibi nesli terbiye edecek ibadetleri de bize emretmiş ve dinimizin ibadetleri yine bizim faydamıza, toplumun faydasına, insan ruhunun sıhhatine olarak e, efendim emir olunmuş Kur'an-ı Kerim'de. İnsan 20. yüzyılın ilimlerini bilince İslam'ı o ilimlerle incelediği zaman ne kadar muazzam bir sistem ile karşı karşıya olduğunu daha güzel görüyor. İslam'a aşkı, hayranlığı, bağlılığı kat kat daha artıyor. Ne kadar güzel ibadetlerimiz var. Elhamdülillah Allah bizi Müslüman eylemiş. Bu güzel ibadetlere akıllı, mantıklı, şuurlu, ciddi, bilimsel, mantıklı ibadetlere sahibiz. Şu namaz ibadetimiz ne kadar güzel bir ibadettir günde beş defa. Bu oruç ibadetimiz ne kadar güzel bir ibadettir. Ne kadar faydaları var hem vücudumuza, hem ruhumuza, hem ailemize, hem dünyamıza, hem ahiretimize, hem irademize faydası var. Şu zekat ibadeti ne kadar güzel bir ibadettir. Fakirler o sayede nasıl bellilerini doğrultuyorlar, zenginler nasıl iyi insan olmanın tadını tadıyorlar. O hac ibadeti ne kadar güzel bir ibadettir. Nasıl dünyanın her yerinden Müslümanlar bir yerde toplanıp aynı günlerde ne güzel ibadetler ediyorlar birbirleriyle. İslam kardeşliğinin zevkini çıkartıyorlar. Tanışmış oluyorlar. Hasılı İslam'ın her şeyi güzel. Her hükmü güzel. Mevla görelim neyler. Neylerse güzel eyler dediği gibi şairin. Her şeyi aşık olunacak kadar güzel. Ve bu arada da oruç ibadeti çok güzel bir ibadet. Orucun ilk faydası insanın bedenine, sıhhatine e, geliyor ve insan oruç tuttuğu zaman sıhhatli bir insan oluyor. Midesi bir ay tatil yapmış oluyor. E, ağır bir çalışma e, temposundan çok hafif bir çalışma temposuna geçmiş oluyor. Dinleniyor. Karaciğeri dinleniyor, pankreası dinleniyor, salgı bezleri dinleniyor, bağırsakları dinleniyor. Karnı efendim e, a, e, Şişmanlığı azalıyor, şişmanlığı varsa kilosunu atıyor. Tabi işte olursa usulüne uygun bir ciddi istikrarlı yol takip ederse efendim Ramazan orucu sıhhat kazanmasına sebep oluyor. Ondan sonra ruhu dinleniyor, başı dinleniyor ve kalbi nurlanıyor. Büyüklerimiz diyorlar ki kalp ile mide yakın birbirlerinin altında üstünde olan iki tane uzuv. Birisi dolduğu zaman ötekisi boşalır. Yani insanın midesi tıklım tıklım dolu olduğu zaman kalbi, gönlü iyi çalışmıyor. Uyku bastırıyor, gözleri mahmurlaşıyor, midesi dolu insanın duyguları zayıflıyor, gaddarlaşıyor, şehvi arzuları artıyor filan. Midesi boş olduğu zaman da kalbin nurlanıyor, kalbin nur doluyor, güzel duygular doluyor, gözleri yaşarıyor, hassaslaşıyor, rik rikkatli bir insan oluyor. Lirik bir insan oluyor batılların tabiriyle, şiir dolu, duygu dolu bir hassas insan oluyor. E, oruç insanın o halde ruhunu da nurlandıran, ruhunu güçlendiren, efendim, gönlünü pırıl pırıl yapan, gönlünü çalıştıran, duygularını harekete geçiren bir e, pompalama ibadeti oluyor, harekete geçiren bir ibadet oluyor. Öyle faydası var. Fakirlerin halini anlamış oluyor insan açların neler çektiğini anlamış oluyor efendim ve Allahu Teala hazretlerinin için Allah için Allah rızası için fedakarlık yapmayı Allah'ın rızasını kazanmak için sabretmeyi öğreniyor. Bu da çok önemli. Dinimizin yarısı şükür duygusuna dayanır. Yarısı sabır duygusuna dayanır. Şükür duygusuna dayanır. Ya Rabbi çok şükür. Bak bu nimetleri bana verdin diye insan Allahu Teala Hazretlerine karşı çok güzel minnet duygularıyla dolar taşar, çok önemli hamd eder, tesbih eder Allahu Teala Hazretlerini ve Allah'ın en sevdiği iş yapmış olur. sabur duygusu da çok kıymetlidir çünkü cenneti kazanmak için insanın biraz meşakkat çekmesi lazım geliyor. İbadetler insanı biraz meşakkat bakımından imtihan eden çalışmalar oluyor. Tabi onlar... E çalışan bir insanda sabrını göstermiş oluyor ve sabrın mükafatı çok büyük sabrın sonu, sonu selamet ve büyük mükafat allah Teala Hazretleri orucun mükafatını başka ibadetlerle tarif edilmeyecek şekilde kıyaslanmayacak şekilde bir gayri hesap veriyor bir gayri hesap denmesi innemâ yüvefes sabirûne ecrahım bir gayri hesap, sabredenlere Allah ecrini ancak onlara çok çok hesaba gelmez şekilde bir gayri hesap veriyor. Bu nedendir? Çünkü sabrın dereceleri vardır. Ne kadar çok sabrediyorsa o kadar büyük mükafat verecek. Oruçta da tabi insan hele yaz günlerinde epeyce susar, epice acıkır, efendim adetlerini, itiyatlarını bıraktığı için epice sabır e, durumu oluyor. Ama bunun büyük faydaları oluyor. Onun için bu oruç ibadetinin hikmetleri üzerine saatlerce konuşsak yeridir. Bu güzel orucu Allah bize fark kıldığı için Allah'a hamdü senalar olsun bize Ramazan orucunu nasip ettiği için dinimiz karşı bağlılığımız, şükran duygularımız Allah'a karşı artıyor. Orucu tutacağız. Oruç nasıl başlar? Oruç Ramazan hilalini görmekle başlar. Efendim ve bayram hilalini görmek, görmeye kadar bir kameri ay boyunca devam eder. Böylece insan akşamüstü güneşin battığı yerde ilk nev hilal, yeni hilali gördüğü zaman tamam yarın Ramazan'ın birinci günüymüş der. O akşam teravih kılınır ve sahura kalkınır, kalkılır. Neveytü en esume lillahi teala niyete Ramazan diye Ramazan niyetine oruçlanmaya niyetledim ya Rabbi diyerek imsak vaktinden itibaren efendim imsak kesildikten sonra Efendim, Yemek, içmek ve diğer şeylerini frenler, yemez, içmez, akşama kadar bekler Allah rızası için, orucunu tamamlar, sonra iftihar eder akşam sonra. Tabi bu aç ve susuz kalmak midenin orucudur, bu yeterli değil. Orucun tamam olması için sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri ahlaki şeylere de riayet etmemiz gerektiğini emrediyor. Yani insanın gözüne de sahip olması lazım oruçta, haramlara bakmaması lazım. Nasıl midemizi helal şeylerden bile mahrum bırakıyorsak, gözümüzü de kollamamız lazım, tutmamız lazım. Harama, namahreme bakmamamız lazım, günahlı şeylere bakmamamız lazım. Kulağımıza da hakim olmamız lazım, kıymet dedikodu, yalan dolan dinlemememiz lazım. O, bunları söyleyenlere yüz vermememiz, fırsat vermememiz lazım. Elimizde sahip olmamız lazım. Kimseyi incitmemeliyiz. Dilimize oruç tutturmalıyız. Kötü sözler söyletmemeliyiz. Efendim, e, yalan dolan, yalan yere yemin etmek, yalan yere şahitlik etmek, birisini kıracak sözler söylemek olmamalı. Oruçlu olduğu zaman bunlar olursa ne olur? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki, orucun sevabı kaçar. Yani insan akşama ellerine geçer. Sadece aç ve susuz kalmış olur. Aç ve susuz kalmanın Durumu neyse işte öyle bir durumda kalır. Bütün azalarına insan dikkat edecek. Günahların her çeşidinden kaçınacak. Salih kulların, has kulların orucu budur. Havasın orucu bütün azalarına dikkat etmek, ahlaki davranışlarına dikkat etmek suretiyle olur. Tabi orucun güzel manasını benim sevgili dinleyicilerim anlarlar. efendim. O şekilde oruç tutmayı Allah onlara ve diğer bütün Müslümanlara nasip eylesin. Tabii oruç ayı, Ramazan ayı bizim yıllık hayatımızda ibadete doğru kademe kademe yükselişimizin, derece derece yükselişimizin merhaleleridir. Onları şöyle anlatayım. Üç aylar girdiği zaman bir kademe daha yükseliyoruz ibadet bakımından. Kendimize bir gayret veriyoruz. Çünkü aman Recep ayı, Tevbe ayı geldi. Ben tevbe edeyim, Allah'ın yoluna gireyim, üç aylar geldi diyoruz. Bu bir şey oluyor. Hem yoğunlaşma oluyor ibadet bakımından, hem derece bakımından yükselmemize sebep oluyor. Regaib kandiliyle başlıyor bu güzel şey. Şaban ayı ile devam ediyor. Ramazan geldiği zaman tabii biz bir kere daha yoğunlaşıyoruz, daha da yoğunlaşıyoruz. Daha, daha da çok ibadet eden bir insan haline geliyoruz. İkinci bir merhale daha yükseklere yükselmiş oluyoruz manevi bakımdan. Ramazanın gündüzü oruçla geçecek, gecesi de namazla niyazla geçecek. Gecesi kıyam, gündüzü sıyam. Kıyam ne demek? Kalkıp Allah'a namaz kılmak, tazarru ve niyaz eylemek demek. Ramazanın özel gece namazı nedir? Teravih namazıdır. Bunun da şen ve tatlı bir şekilde cemaatle kılınması efendim görülüyor. Anavi olarak Hazreti Ömer zamanından beri. Onun için teravih namazlarını kılmaya da dikkat edeceğiz. Geceleri böylece ihya edeceğiz. Sahura kalktığınız zaman sevgili dinleyicilerim sahura kalktığınız zaman sadece yemeği düşünmeyin. Gidin güzelce bir abdest alın. Gece namazı da kılın. Gece namazı teheccüd namazı çok kıymetli bir namazdır. Göğün kapılarının açık olduğu bir zamanda Allah'a o gece, ramazanın o mübarek gece saatlerinde iki rakette olsa teheccüd namazı kılarak Eliniz açıp dua edin, dualar reddedilmez. Ramazan'da reddedilmez, bir de sahur vaktinde, seher vaktinde yapılan dualar reddedilmez. O sevapları kaçırmayın. Sadece yemek için kalkmayın, ibadet içinde, teheccüd namazı içinde kalkmayı düşünün. Akşamdan ben biraz fazlaca yerim, efendim uykum bölünmez demeyin. Kalkın, o sahur vaktinde o ibadeti de yapın. Ramazanın bir özelliği daha var, Ramazan Kur'an-ı Kerim ayıdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ramazan geldiği zaman Cebrail aleyhisselamla beraber mukabele ederdi Kur'an-ı Kerim'i. Yani inmiş olan ayetleri okurdu. Cebrail dinlerdi. Böylece bir kontroldan geçmiş olur. Hafızası tazelenmiş olurdu. Biz bu anneyi devam ettiriyoruz. Hafızlar mihrafta Kur'an-ı Kerim okuyorlar. Cemaat Kur'an-ı Kerim'lerini alıp karşıda oturup takip ediyorlar, dinliyorlar. İkisi aynı sevabı alıyor. Kur'an-ı Kerim tekrarı edilmiş oluyor. Onun için Ramazan'da Kur'an-ı Kerim çalışmanızı da çok güzelce şey yapın. Kur'an-ı Kerim'i ezberlemeye çalışın. Hatminizi tamamlamaya çalışın. Bir hatim tamam olsun. Zamanınızı boş geçirmeyin. Dilin ibadetlerinden birisi de zikirdir. Onun için gününüzün her saatinde işe de gitseniz, yolda da yürüseniz, evde de olsanız, otursanız da, yatsanız da, kalsanız da, Zikir yapabilirsiniz ve zikir çok sevaplı bir ibadettir. Hele oruçluyken yapılan zikrin sevabı çok daha fazladır. Onun için zamanınızı boş geçirmeyin. Allah'ı zikretin. Çokça çok zikredin. Bunu Kur'an-ı Kerim emrediyor. Tasavvufi bir çalışma bu. Kur'an-ı Kerim e, buyuruyor ki ya kesira ve ve ve Ey iman edenler Allah'ı çok zikredin. Sabah akşamına tesbih eyleyin. Demek ki Müslüman aşık-ı sadık bir kul olacak, efendim gözyaşlı bir derviş olacak, Allah'ın hatırından çıkarmayacak, dilinden düşürmeyecek, severek aşık bir kul olarak, aşık-ı sadık bir kul olarak Allahu Teala Hazretleri'ni hep anacak. Bunu da unutmayın, Allahu Teala Hazretleri'ni çok anın. Çünkü bir insan bir kez Allah dese aşk ile lisan, dökülür cümle günah, misli hazan dediği gibi Süleyman Çelebi cennet mekanı bir Allah demekten bile çok sevap kazanıyor bire yetmiş bindir zikrin sevabı hele o zikri insan gönlüne indirirse yani diliyle söylemeyip de kimse anlamayacak bir şekilde kalbinden Allah Allah diyecek bir ileri derviş durumuna gelirse o zaman 4 milyon 900 bindir bir Allah demenin karşılığı onun için gönlünüzden dilinizden efendim Allah'ı çok zikredin Yunus'un ilahileri çok hoşuma gidiyor bir ilahisi var o, o da koşuma giden bir ilahi diyor ki Yunus sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin. Evliyaya uğramaz ise yolun göçtü kervan kaldın dağlar başında. Dağlar başında yapayalnız kervan göçüp de bir çare kalmamak için bu fani dünyada o Rabb'ımızı, bizim çeşitli nimetleri ihsan eden Rabb'ımızı tabii çok edeceğiz Ramazan Kur'an ayıdır, zikir ayıdır. Dilimizi Kur'an'la, zikirle değerlendireceğiz, şereflendireceğiz. Bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Ee, tabii Ramazan'da insan bir daha ibadette daha yoğunlaşıyor. Başka zamandan daha kuvvetli bir şekilde ibadet edici bir kur oluyor. Üç yılların başında bir yoğunlaşma, Ramazan'da daha büyük bir yoğunlaşma, bir bir anlaşma daha var, o da Ramazan'ın son 10 gününde itikaftır. İtikaf yapmak sünnettir ve bir beldede hiç kimse itikaf yapmazsa, bütün o beldenin Müslümanları neden Peygamber Efendimiz'in itikaf sünnetine uymadılar diye hesaba maruz tutulurlar, mesul ve sorumlu olurlar. Onun için Ramazan'ın son 10 gününde itikafa da alışın ve girişin ve şimdiden niyet edin. Ben de niyet ediyorum. İnşallah Ramazan'ın son 10 gününde camide itikaf edeceğiz. Gece gündüz ibadet edeceğiz. İnşallah efendim Allahü Teala Hazretleri muvaffak etsin. Ve o ibadetleri hepimiz yapmaya gayret edelim. Sonuncu bir yoğunlaşma daha var. Efendim itikafın içinde de Kadir Gecesi var. Yani Ramazan'ın en mühim özelliklerinden bazılarını sayarken Peygamber Efendimiz diyor ki fihi e Leyletün hayrun min elfi Şehrin Yani Ramazan'ın işte bir gece var. Bin aydan daha hayırlı. Zaten eee Kadr Suresi'nden de biliyoruz. Leyletül Kadir hayrun min elfi şehrin diye. İşte o Kadir gecesi de Ramazan'ın son 10 günündedir. Onun için Kadir gecesinde de daha yoğunlaşmak lazım ibadet bakımından. Tam melekleşmek, safileşmek lazım. İtikafa girin, Kadir gecesini arayın. Kadir gecesini de ihya'ya daha fazla yoğunlaşarak gayret edin. Kendiniz için dua edin. İnsanın kendisine dua etmesi hakkıdır. allah Allahu Teala Hazretleri emrediyor, tavsiye ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor, tavsiye ediyor. Ama sevdiklerinizi de duadan unutmayın. Hele anne babanızı duadan unutmayın. Geçmişlerinizi duadan unutmayın. Size iyilik yapanları duadan unutmayın. Hocalarınızı, mürşitlerinizi duadan unutmayın. Hem dünyanız hem ahiretiniz için çocuk çocuğunuz için bütün Müslüman kardeşleriniz için duayı eksik etmeyin. Düşünün ki dünyanın birçok yerinde çok mazlum, çok mağdur, çok perişan, aç, çaresiz, tehlike altında hain, zalim insanların hücumuna maruz kardeşleriniz var, Müslüman kardeşleriniz var. Onlara yardım yapamıyoruz. Her tarafı muhasara edilmiş durumda. Kurtaracak bir çalışma yapamıyoruz. Maalesef çeşitli dünyevi fitneler ile engellenmiş durumdayız. Bir tek çaremiz var. Dua etmek. Çok dua edelim. Allahü Teala Hazretleri onları da mutlu, bahtiyar eylesin. O sıkıntılardan kurtarsın. ümmeti Muhammed'e, alemi İslam'a mutluluklar yalsın gelsin diye. Bu da çok önemli. Bir sonuncu noktayı daha hatırlatacağım. Ekseriyetle hayır ve ibadetler kat kat fazla mükafatlandırıldığı için Ramazan'da e, zekatları da Ramazan'da vermek iyidir. Mecburiyet yok. Başka zamanda verilir. Zaten ele geçen zenginliğin üzerinden bir yıl geçtikten sonra halalani havl deniliyor buna bir, ay, bir yıl geçtikten sonra oruç farz oluyor o zenginlik üzerine oruç o zaman farz oluyor Olsun, e, zekatınızı Ramazan'da vermeyi adet edinirseniz iyi bir şey yapmış olursunuz çünkü Ramazan'daki ibadetler kat kat katlandırılıyor, mükafatı çok veriliyor zekatlarınızı unutmayın beldenizdeki yakın akrabanızdan başlayarak mutsuz fakir yoksu, yoksul perişan hasta Müslüman kardeşlerinize yardım elini uzatın zekat verin onları mutlu edecek efendim bağışlarla bulunun e, beldenizin dışındaki alemi İslam'daki dünyanın her yerinde çeşitli perişan Müslümanlar var aç sefil onlara emin yollarla emin bir şekilde zekatlarınızı göndererek onlara hayırlar yapma gayret edin bu da efendim çok büyük şevaplar kazanmanıza sebep olacaktır. Azize sevgili dinleyicilerim, Allahu Teala Hazretleri bu güzel ayın, bu bereket dolu, sevap dolu ayın hayrından, bereketinden, sevabından, ilahi ikramlarından cümlenizi azami derecede istifade edenlerden eylesin ve nice nice müstakbel yıllarda mutlu Ramazanlara ve afiyetle ve benim her zaman söylediğim bir söz sevdiklerinizle beraber etrafınızda sevdiğiniz kimseleri de görerek onlarla beraber mutluluk içinde nice nice ramazanlara Allahu Teala Hazretleri sizleri ulaştırsın. Mutlu günlere, aylara ulaştırsın ve hakiki bayramlara ulaştırsın. Asıl en büyük bayram olan ahirette cennete girmek, Allahu Teala Hazretlerinin rızasına ermek sonucuna da cümlenizi ertesin. Yani dünyada ve ahirette bahtiyar olun. Allahü Teala Hazretlerinin Rıdvan-ı nail olup e, firdevs ailesinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretlerine komşu olmanızı çok uzaklardan sevgilerle sizler için temenni ve niyaz ediyorum. Allahu Teala Hazretleri dualarınızı kabul eylesin. İki canlı aziz ve bahtiyar olun. Şen ve esen olarak yaşayın. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.